ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle bir daha ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zâlâletin finnâr. Sahih tefsir dersimizde Nur Suresi'ndeyiz. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet, bizim indirdiğimiz ve farz kıldığımız bir suredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda apaçık ayetler indirdik. İbn Abbas radıyallahu anh'a, Burada geçen ve naha kavli açıkladığımız demektir. Yani bizim indirdiğimiz ve açıkladığımız bir suredir manasındadır. Mücahit Rahimullah da ve naha kavli helal olanı emrettik, haram olanı ise yasakladık demektir. Katade dedi ki Allah Teala bu surede hükümlerini farz kılmış, helal ve haram olan şeyleri belirlemiş Cezaları bildirmiş, kendisine itaati emrederek karşı gelmekten yasaklamıştır. İkinci ayet, zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grupta onlara uygulanan cezaya şahit olsun. Ebu Hureyre ve Zeyd bin Halid anh'a'dan, Bedevilerden bir zat, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, E Allah'ın Resulü, Senden Allah için benim hakkımda ancak Allah'ın ile hüküm vermeni dilerim dedi. Öteki hasım ondan daha anlayışlı oldu halde, evet aramızda Allah'ın kitabıyla hükmet, bana da müsaade buyur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyle dedi, o zat benim, oğlu, benim oğlum bu adamda çırak idi. Derken karısıyla zina etti. Ben haber aldım ki oğluma rejim lazımmış. Hemen onun namına yüz koyuna bir cariye fidye verdim. Bir de ilmehline sordum. Bana oğluma ancak yüz dayakla bir yıl sürgün cezası lazım geldiğini, bunun karşısına da rejim icap ettiğini haber verdiler dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhakkak yaranızda Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Cari ile koyunlar sana geri verilecek. Oğluna yüz değnekle bir yıl sürgün gerekir. Haydi ey Unes, bu adamın karşısına git ve onu recmet buyurdu. Unes radıyallahu anh kadına gitti. Kadın suçuna itiraf etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de emir buyurdu ve kadın recmedildi. edildi. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu rivayet aynı zamanda cehaletin mazeret olduğuna da delildir. Bir de hüküm meselesinde. Yani e, bu adam işte rejim cezasından yırtmak için işte yüz koyun fidye veriyor. Bir de cariye. Yani Allah'ın hükmünden kaçmak için böyle bir şey yapıyor. Yani bu ee, küfür diye nitelenen şeylerden birisi. İbn-i Mesud radiyallahu gelen rivayette e, hükümde rüşvet küfürdür diyor. Nesai'nin rivayet hadiste. Yani bu, bunun e, yani burada cehaletin mazeret olması söz konusu. Şayet bundan dolayı tekfir lazım gelseydi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu adamı tekfir etmesi gerekirdi. Yani şer'i bir hükmü satın alıyor yani. Evet. Ayette şimdi mesela ileride gelecek biraz sonraki rivayetlerde de gelecek. Hatta bu rivayetleri aktaralım da ondan sonra açıklayalım inşallah. İbn Abbas radıyallanmadan Ömer radıyallan hutbesinde dedi ki ey insanlar rejim ayeti hakkında sizi yanıltmasınlar. Zira o Allah azze ve celle'nin kitabına indirilmiş bir ayet idi. Onu Kur'an'da okurduk. Lakin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber onun çoğu gitti. Bunun delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in recmi uygulamış olmasıdır. Ebu Bekir radıyallan recm etti. Onlardan sonra biz de recm ederiz. Şüphesiz bu ümmetten bir topluluk gelecek, recmi yalanlayacaklar. Güneşin batıdan doğacak olmasını yalanlayacaklar. Şefaati yalanlayacaklar. Havzı yalanlayacaklar. Deccal'in çıkışını yalanlayacaklar. Kabir azabını yalanlayacaklar ve bir topluluğun cennete girmelerinden sonra çıkarılacaklarını <gülüyor> yalanlayacaklar. Bu söylediği şeylerin hepsi gerçekleşmiştir. Yani İbn Ömer radiyallahuna bunu hesabla. E, İbn Ömer Ömer bin Hattab radiyallahuna bunu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan işitmiş olduğu için böyle söylüyor. Yoksa o kaybı bilici değil. E, bu Ahmet, Abdülrezzak, İbn-i Carut Munteka'da, Kübra'da, Ebu Yala, Teyalisi, İbn-i ve başkaları say rivayet etmişlerdir. Ömer bin Attab Radyalant'tan gelen diğer rivayette, ''Korktum ki insanlar üzerine zaman uzayacak, ta ki birisi şöyle diyecektir. Allah'ın kitabında rejim cezasını bulamıyoruz. Böylece Allah'ın indirdiği bir farzı terk etmek suretiyle sapacaklar. Dikkat edin, zina eden muhsan kişi, yani evlilik yaşamış kimse muhsan, e, hür olan e, evli evli veya dul yani başından evlilik geçmiş kişi hür olup başından evlilik geçmiş kişi demek Muhsan Muhsan için delil ile veya hamilelikle yani delil ya dört şahidin şahitlik etmesi zina ettiğine dair e, veya e, kendisinin itiraf etmesi kendi aleyhine itirafta bulunması veya hamilelikle veyahut itirafla yani anlaşılmaz üzerine rejim haktır Nitekim şunu Kur'an'dan okudum yani Kur'an ayet olarak şunu okuduk ve şeyhu ve şey hattı İzazenaya tercumua Elbette yani evlilik yaşamış erkek ve evlilik yaşamış kadın zina ettiklerinde her ikisini kesinlikle rejim edin. bunu Bukhari hari rivayet etmişlerdir yani bu Kur'an'dan bir ayet ama e, Tilaveti nes olunmuştur hükmü baki'dir. <gülüyor> Abdullah bin Abbas radiyallardan Ömer bin el-Hattab radiyallan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in minber üzerine çıkmış haldeyken şöyle dedi. Hiç şüphe yok ki Allah Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i hak peygamber olarak gönderdi. Ona indirilen bu kitabın içinde recim ayeti de vardı. Biz bu ayeti okuduk, ezberledik ve onu anlayıp belledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem recmetti biz de ondan sonra recmettik. ettik. Böyle olduğu halde insanlara zaman uzayıp da onlardan birinin biz Allah'ın kitabında rejimi bulamıyoruz demesi ve böylece Allah'ın indirmiş olduğu bir farizayı terk suretiyle sapıklığa düşmelerinden korkarım. Hiç şüphesiz ki Allah'ın kitabında evli erkek ve kadınlardan olup da zina eden ve zinasında beyine bulunan yahut da gebelik ve itiraf bulunmasıyla zina sabit görünen kimse üzerine rejim bir haktır. Bunu da Bukhari, Müslim, bu da Tirmizi rivayet etmişlerdir. Ömer Radyoland'dan diğer bir tarik insanlara hutlu okumuş ve şöyle demiştir. Uyanık olunuz. Bazı kimseler rejimde ne oluyormuş? Allah'ın kitabında değnek cezası var diyorlar. Muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rejimi uygulamış ve ondan sonra biz de uygulamışızdır. Şayet bazı kimseler Ömer Allah'ın kitabından olmayan bir şeyi Allah'ın kitabında ziyade etti, ziyade etti, ekledi dememiş olsalardı o ayeti nazil olduğu gibi Kur'an'a koyardım. Bunu da Ahmet bin Amber ve Sünenü'l Kübra'da ne sayı sayı isnatla rivayet ettiler. İbn Abbas radıyallanmadan Rejimi inkar eden kişi hesap etmedi bir şekilde Kur'an'ı inkar etmiş olur. Çünkü Allah Teala "Ey kitab ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz pek çok şeyi size açıklayan, pek çoğunu da affeden Resulümüz size geldi." buyuruyor. Maide 15. ayetinde. Recmetme hükmü de onların gizledikleri şeylerdendi. Bunu Hakim İbn İbban Sünenü'l Kübra'da ne sayı ve tefsirinde Taberi rivayet ettiler. Abdullah bin Ömer radıyallanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zina etmiş bir Yahudi erkeğiyle ile Yahudi kadını getirildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin yanına kadar gidip, sizler zina edenlerin üzerine Tevrat'ta ne cezası buluyorsunuz diye sordu. Onlar, biz zina eden erkek ile kadının yüzlerini karartır, onlar bir hayvan üzerine yükler, yüzleri birbirinin aksine gelecek surete oturtup, böylece onları dolaştırıp teşhir ederiz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğru söyleyenler iseniz Tevrat'ı getirin buyurdu. Onlar Tevrat'ı getirdiler ve onu okumaya başladılar. Nihayet rejim üzerine elini koydu da iki el arasını ve arkasını okudu. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulunan Abdullah bin Selam radıyolan Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ona emret elini kaldırsın dedi. Abdullah bin Selam Yahudi alimlerindeyken Müslüman olmuş birisiydi. Tevrat'ı biliyordu bu sebeple uyarıyor Allah Resulü. Genç elini kaldırdı. Bir de baktılar ki rejim ayeti elinin altındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zina eden erkek ve dişi Yahudilerin rejim edilmelerini emretti. Onlar da rejim oldular. Bunu da Bukhar ve Müslim rivayet etmiştir. Bir lafzında size Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim ifadesini kullanıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Az önce geçen e, Asif hadisinde de yani Ebu Reyre ve Zeyd bin Halid radiyallahu anh'ın düva ettiği Allah'ın kitabıyla hükmet dediklerinde aranızda Allah'ın kitabı hükmedeceğim buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu kitaptan bir ayet olduğu açık. Yani nazil olmuş fakat tilaveti nesk olmuş, hükmü baki. Ubadah bin Samit Radiyalan şöyle dedi, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam buyurdu ki benden alınız, benden alınız. Muhakkak ki Allah zina yapan kadınlar için bir yol tayin etmiştir. Evlenmemiş olan, evlenmiş olanla zina ederse bunların her birine yüz değnek ve bir sene sürgün cezası vardır. Evli veya dul olanla zina ederse bunların her birine de yüz değnek ve rejim cezası vardır. Bunu Müslim rivayet etmiş. Burada e, ilk şeyde kelime düşürmüşüz. Evlenmemiş olan, evlenmemiş olanla olacak. Evlenmemiş olan, yani bekarlar eğer zina ederse bunlara yüz sopa ve sürgün cezası vardır. Evlilik yaşamış kimseler zina ederse o takdirde e, hem yüz sopa hem de rejim vardır. Müslim rivayet etmiştir bunu. Ebu Ureer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesciddeyken Müslümanlardan bir kimse yanına geldi ve ona bir nida edip e, Allah'ın Resulü ben zina yaptım dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi. Bu sefer o zat nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü döndürdüğü tarafa geçip yine e Allah'ın resul ben zina ettim dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi. Nihayet o zat bu itirafı dört kere tekrarladı. Yani nasıl dört şahit gerekiyorsa e, zinanın tespitinde itirafta da kendi aleyhine dört sefer e, itirafta bulunması söz konusu. Burada dört sever tekrarladı. Bu şekilde kenvaleyine dört kere şade edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırıp "Sende delilik var mı?" diye sordu. O zat hayır dedi. "Sen evli misin?" diye sordu. O zat evet dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bunu götürün ve recmedin emrini verdi. Onu Müslim rivayet etmiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu şöyle diyordu: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eslem kabilesinden bir adamı, Yahudilerden bir adamı ve onun zina ettiği kadını recmetti." Bu ona Müslüm etmiştir. Zeyd bin Halid el-Cühen radıyallandıdan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme evli olmayan bekar Bakire-i Cariye'nin zina etmesinin cezası sorulunca ona sopa vurun. Bir daha zina ederse bir daha sopa vurun. Bir daha zina ederse yine sopa vurun. Bir daha zina etmesi halindeyse kıldan bir ip karşılığında dahi olsa onu satsın buyurdu. Bukhari ve Müslim hadisi bu da. Kesir bine salt dedi ki İbnü'l As ve Zeyd bin Sabit radıyallanma musafları yazıyorlardı. Bu ayete geldikleri zaman Zeyd radıyallan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. İhtiyar erkek ve ihtiyar kadın zinettiklerinde yani şeyh ve şeyha yani evli evlilik yaşamış erkek ve kadın zinettiklerinde kesinlikle recmedin. Ömer radıyallahu anh dedi ki bu ayet nazil olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gittim ve bunları yazayım mı dedim. Yani musaf olarak, ayet olarak yazayım mı dedim. Şube dedi ki sanki bundan hoşlanmamıştı. Ömer radıyallahu anh dedi ki görmez misin eden ihtiyar evlenmemişse ona sopa vurulur. Zinaden genç ise evlenmişse recmedilir Evet bunu Ahmet Darimi hakim rivayetler İbn-i Acar Fethülbari de sayıh olduğunu belirtti. Mücahit dedi ki ولا تاخذكم بما hüküm yöneticiye arz edildiği zaman halifeye arz edildiği zaman had cezası uygulama olsun acıma tutmasın yani had cezasını uygulayın iptal etmeyin demektir. Taifetun kelimesi ise bir ve daha fazla kişi demektir. İbn Abbas radıyallahu anhu taifet kelimesi bir kişi ve daha fazlasıdır demiştir. Şimdi burada sünnet inkarcıları yani bu konuda mütevatir hadisler var esasında sahih tarihlerle e, zina eden evli kimseler recm edilmesi hakkında. Fakat sünnet inkarcıları bunları inkar ediyorlar. Yani mütevatir hadis de olsa işte Kur'an'a aykırı Kur'an'da sadece işte sopa emri var diyorlar. Bu ayet, yani getirdikleri ayet kendi aleyhlerine delildir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam şu hadisleri, sünneti olmasa ayette adaletsizlik ortaya çıkar. Yani ayetin zahiriyle hareket edilse, adaletsizlik ortaya çıkar. Nasıl? Birinci e, dengesizlik, birinci tutarsızlık. Yani sadece Kur'an açısından baktığımız zaman, sünneti devre dışı bıraktığımız zaman, diyor ki ayet zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun. Peki, bu zina eden kimseler evli oldukları zaman yüz sopa vur. Bekar olanlara yüz sopa vurduğun zaman ile bekarın e, cezası eşitlenmiş oluyor. Birinci gezdik burası. Hadi bunu geçtik. Sonra diyor ki yüz sopa vurun ama bu sopanın ne şekil bir sopa olacağını belirtiyor mu ayet? Yani bezbol sopasıyla da vurabilirsin. Yüz sefer bezbol sopasıyla vurduğun zaman adamı zaten öldürürsün. Bir de acıma tutmasın diyor. Ne şekilde vuracağın nasıl vuracağın da e, şey değil. Bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? Bekarlar zina ettiğinde onu öldürmeye emredilmiş oluyor burada. Yani bırak evlileri, bekarlar zina ettiğinde dahi onların öldürülmesi ortaya çıkar burada. Yani bu açıdan sünnet hünkârcılarının aleyhine delildir. Sünnete geldiğimiz zaman, sünnet zina eden kadın ve erkeğin zinalarının ne şekilde tespit edileceğini, hangi şahitlik, hangi itiraf, kaç sefer itiraf, Bunlara ayrıntılarıyla sonra bunların bekar olması, evlilik yaşamış olması bunları ayırıyor. köle olması, cari olması bunları ayırıyor. Ondan sonra bunlara vurulacak sopa cezası yani bakire oldukları takdirde, bekarlar zihni takdirde bunlara vurulacak sopa cezası acımada tutmayacak bir şey olacak bu. Bu Onları öldürmeyecek bir şey olması gerekir. Yüz sopayı vuracaksın ve bunları sürgüne göndereceksin. Yani sünnet bunların sınırlarını çizmiştir. Ama evliye gelince onu recmetmek emrediliyor. Fakat siz hadisleri devre dışı bırakırsanız, bekar evli fark etmeden bu ayete göre onlar ölür. Yani yüz sopaya ulaşmaz yani. iki sefer vurdum mu ölür. Bezbol sopasıyla vursak. Misal olarak söylüyorum. Bu açıdan sünnet inkarcıları, yani İbn-i Teymi Muhammed bin Abdullah Rahimullah'ın söylediği gibi bidat ehlinin Kur'an ve sünnet naslarından kendilerine delil getirdikleri ne kadar ayet veya hadis varsa mutlaka kendi aleyhlerine delil olan, aleyhlerine delil olan bir vecihi vardır o nassın diyor. Yani o kendi aleyhlerine uccettir. Bir de adı ehli hep böyle yani. Nas getirirler ama kendi aleyhlerinedir. Farkında değiller. Mesela şu an farklı meseleler örnek vermek gerekirse... Dün kardeşlerden birisi sormuş. Diyor ki işte suret meselesi. Tamam biz bunu e, haram diyorsunuz. da O zaman siz de kimlik kullanıyorsunuz. Kimliklerde resim var diyor. E zaruret işte size gelince zaruret mi oluyor? Sana gelmiyor mu yani? Sen kimlik kullanmıyor musun? Sen para kullanmıyor musun? Zaruret diyorsun. Şimdi zaruret demek helal demek değil. Zaruret demek helal demek değil. Mesela Allah Azze ve Celle Maide Suresi 3. ayetinde, Enam 119. ayetinde ve çeşitli yerlerde zaruret halinde Enam'daki açık mesela ölmeyecek kadar leş, domuz eti kan haram kıldığı bu şeylerden ölecek, ölüm tehlikesiyle karşılaşacak kimsenin, yani böyle bir zaruret halinde olan kimsenin yiyebileceğine ruhsat veriyor. Bunun manası, he, madem işte mecbur kalan bunu yiyebiliyor. O halde bu helaldir. Manasına gelmiyor. Yani domuz eti haramdır. Kan haramdır. Leş haramdır. Haram haram olarak kalır. Ama zarret halinde e, senin helak olmanı engelleyecek kadarını kullanman Allah Azze ve Celle'nin affı, bir ruhsatı. O, o kişiye hastır. Genel bir hüküm değildir. Zarrette kalan kişiye hastır. Su bulamayan kişi teyemmü ettiği zaman Ha, o zaman su olsa da temin edebiliriz. Böyle bir şey çıkar mı? Teyemmüm ruhsatı, su bulamayan kimse için tanınmış bir ruhsattır. Veya suyu kullanma imkanı olmayan, soğuk, aşırı soğuk sebebiyle, ısıtma gibi imkanı olmaz. Sağlığı, tehlikeye girecektir. Bunlar sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin tanıdığı bir ruhsattır. Yani bu bidat ehli, kendi aleyhlerine çalışıyorlar. Kardeşim, şeriat, Allah Azze ve Celle, madem haram kıldığı şeylerde, Zaruret ve hacet anlarında bir inisiyatif tanımışsa kullarına bir merhamet olarak bir imkan vermişse sen onu o sınırda kullanırsın. Bunu genelleştiremezsin. Mesela seferi olana, yolcu olana namazı kısaltma emri vermiştir. Madem yolcuken namazı kısaltıyorsun işte biz de o zaman muhkemken kısaltalım böyle bir şey var mı? Bu tamamen ile hareket etmeni. Aslında tamamen münafıkça getirilen şeyler bunlar da böyle. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, fetihten sonra hicret yoktur buyuruyor. Adam bunu işte bak hicret bitmiştir diye getiriyor. Bunun açıklamasını yaptık değil mi? Elba'ın Rahimullah'tan da aktardık. Aslında açık da başka bir hadiste hicret ve cihat kıyamet gününe kadar devam eder diyor. Yani bidat ehli buradan alıp buradan almadığı zaman e, hevayla hareketlerini, nifak üzere hareketlerini kendileri ortaya koymuş oluyor. Hicret yoktur, Fetihten sonra hicret yoktur sözü tekrar açıklayalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke dönemindeyken Medine'ye hicret etti. O zaman Abbas Radyalan gibi e, iman etmiş olup da çeşitli bahanelerle Mekke'de kalan kimseler kaldı. Yani İslam'a girdi halde Mekke'de kaldı. Medine döneminde bu sefer oradaki Müslümanların imkan buldukça, güç buldukça Medine'ye hicret etmeleri gerekiyordu. Çünkü o sıra Mekke şirk devletiydi. Medine'de de İslam devleti, yani imkan oluşmuştu Müslümanların beraber bir araya gelebilecekleri imkan oluşmuştu. Mekke dönemindeyken mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a veya bu imkanlar oluşmadan önce yanına geleyim, hicret edeyim diye nereye izin vermiyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonra bizim işte açıkça ortaya çıktığımızı duyarsan o zaman gel diyordu. Mekke dönemindeyken. Medine döneminin ilk başlarında imkan oluşmamışken. Ama bir devlet haline geldi. İşte Bedir Harbi oldu sonra diğer Uhud, Hendek bu savaşlar oldu. Bedir Harbi'nde ne yaptı müşrikler? Bu Müslümanlardan olan, Abbas radıyallahu anh gibi, Peygamber aleyhissalatü vesselam, damadı Ebu Las bin Rebi gibi kimseleri zorla savaşa çıkardılar kendi saflarında. Allah Azze ve Celle bunlar hakkında Nisa suresi 97-99, 100. ayete kadar olan kısmı indirdi. Yani Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etmeniz gerekirdi diye. Uyarılmışlardı onlar. Ve bu hicret etmeyenlerin durumu hakkında e, bu ayetlerin devamında münafıklar yüzünden neden iki parçaya bölünüyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Bu sefer Müslümanları kınıyor. Münafıklar hakkında yani neden iki bölüme bölünüyorsunuz, iki e, ihtilaf ediyorsunuz? Allah Azze ve Celle bundan dolayı da e, Müslümanları kınıyor. İşte şu şöyleydi, şu benim akrabamdı falan filan böyle bir olay yok. Onlar Bedir Savaşı'nda esir alındıklarında, Onlara müşrik muamelesi uygulandı. Abbas Radyalan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Caz, iman etmişti ama müşrik muamelesi uygulandı. Ama o savaşa zorla çıkarılmıştı. Bu yüzden sakın savuncusu olma. Hainlerin savuncusu olma. Yani o anda o ile ilgili olarak söylüyoruz. Yoksa Abbas Radyalan, iman ehli, iman etmiş Müslümanlardan, sahabelerden birisi. O manada söylemiyoruz. Fakat o ile ilgili, o anki durumlarıyla ilgili söylüyoruz bunu. Ebu Laz, yani bunların fidye uygulanması, yani onların azadı için, esir olarak çözülmeleri için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu As'ın fidyesini kendisi vermiştir. Kızı Zeynep vermiştir yani onun fidyesini. Kendisi karşılamıştır. Şimdi müşriklerle aynı hüküm uygulandı. Allah Azze ve Celle onlardan mazeret kabul etmedi. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz uyarısını getirdi ayette. Yani onların mazereti yok. Fakat bu aşamalardan sonra, bu harplerden sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu defa Mekke'yi Allah'ın lütfuyla Hudeybiye'den sonra, yani Hudeybiye gibi e, çetrefilli hadiseler yaşandıktan sonra Allah'ın bir lütfu olarak sabırları, Allah'ın emrine bağlılıkları, aleyhlerine gelen durumlara karşı e, Allah'ın indirdiği hükümlere, Resulüyle bildirdiği hükümlere sebat ile direnmeleri sebebiyle Allah bir lütufta bunlara savaşsız bir şekilde Mek Mekke'yi Allah onlara verdi, fethettirdi yani. Mekke bu şekilde savaşsız olarak fethedildi. Fethedilince önceden hani Medine'ye hicret etmeleri gerekiyordu. Artık buna gerek kalmadı dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Neden gerek kalmadı? Çünkü Mekke artık İslam devleti olmuştur. Oranın e, müşrik elebaşları erimiş, yok edilmiş. Bazı Müslüman olmuş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilim ehli, şeriatı bilen, dinin hükümlerini uygulayan, orada uygulayacak sahabeleri vardı. Yani İslami bir sistem orada oturdu. Kendisi hakkında da yani tekrar Mek Mekke'ye dönmek yok. Yani tekrar dönmeyeceğim. İki manada yani bu hadis. Fethiden sonra hicret yoktur hadisi iki manada. Birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrar Mekke'ye dönmeyecek. Medine'de kalmaya devam edecek. Ana yurdu Mekke olmasına rağmen artık Medine'de ikamete devam edecek. İkinci manada Mekke'de bulunanların artık bu tarafa imkansızlıkları sebebiyle, mustazaf olmaları sebebiyle mesela İbn Abbas radıyallahu anh'la çocuktu yelememişti o zaman. Annesi babasına bağlı bir şekildeydi. O hicrede edememişti. Mustazaflar denilen bunlar. Allah'ın mazur gördü. Ayetinde mazur gördü. Mustazaflar bunun gibi kimseler. Kadınlar, çocuklar gerçekten imkanı olmayan, müşriklerin baskısı altında olan, hicret etmeye güce etmeyen kimseler. Bunlar artık dönmelerine gerek yok. Yani illa işte Medine'ye hicrede edeyim. Bu artık gerekli değil. Çünkü ilim, İslam ortamı Medine'de olduğu gibi Mekke'de de sabitleşti. Mekke ve Medine iki muhkem İslam diyarı haline geldi. Bu sebeple hicrete gerek kalmadı. Ama kıyamet gününe kadar devam edecek olan hicret, cihat devam edecek. Hicret devam edecek buyurdu. Kıyamet gününe kadar devam edecek. Bunlar muhkem naslardır. Yani Allah'ın arzı geniş değil miydi ayeti de kıyamet gününe kadar muhkem bir ayettir. Nesk olunmamıştır. Hicret etmesi gereken yerden hicret etmeyen herkesi bu ayet bağlamaktadır imkanı varken hicret etmezse ne olur? Yani müşriklerin safında e, Müslümanlara karşı olmak durumunda kaldığı zaman aynı müşriklerle aynı muameleyi görür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu karda bu konuda net hadisler var. Müşriklerle beraber oturan onlar gibidir. Ben onlardan beriyim diye teberri ediyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu küfür diyarı hakkında. Şimdi iş o hale gelmiştir ki bunu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çeşitli hadislerinde bildirmiş. Hicret iki hicret, cihat iki tür cihat diye bunu da ayrıntılarıyla açıklamıştır. Şimdi mesela ehli İslam'ın içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefatı, Raş halifelerinin vefatlarından sonra, işin ısırıcı hükümdarlığa dönüşmesinden sonra, Müslüman devletin kendi içerisinde parçalanıp ayrı halifelikler yani e, ayrı krallıklar haline dönmesi, bizim zamanımızda olduğu gibi iyice dallanıp budaklanması, 30 tane, 40 tane İslam devletinden bahsedilir hale gelmesi, bunlar hadislerde esasında belirtilmiş şeylerdir. İhtilaf e, meydana gelmiştir. Allah'ın yasakladığı ihtilaf meydana gelmiştir. Her alanda, siyasi alanda, dini alanda, akidevi, terbiyevi her alanda ihtilaf meydana gelmiştir Müslümanların içerisinde. E, bu durumda hakka ittiba eden, salah üzere Allah'a kulluk eden, ilim üzere Allah'a kulluk eden cemaat yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kurmuş olduğu vakide esasları, menhece esasları, amel esasları üzerine, ahlak esasları üzerine cemaat neredeyse Müslümanların oraya hicret etmesi gerekir. Bir şiirlerin arasında yaşayamaz. Sufilerin arasında yaşayamaz. Hanefilerin arasında yaşayamaz. Şafilerin arasında yaşayamaz. Çünkü onların arasında ne dinini, adam akıllı öğrenebilir, kitap ve sünnetli öğrenebilir, öğrense bile gerekleriyle amel edemez. Uygulayamaz. En basit bir örnek vereyim. Cuma namazı her iman edenin üzerine farz değil midir? Cuma namazı. Şiilerin arasında kalan, Hanefilerin arasında kalan, diğer bidat grupların arasında kalan bu cuma namazı nasıl kılacak? En az iki tane Müslüman olacak ki cemaat olacak. Cuma e, şiar olan bir namaz. Bayram namazı hakeza öyle. Tutup bidatçıların arkasında mı kılacak? Bunu mu söyleyeceğiz yani? Bidatçı devası arkalarında kıl mı diyeceğiz yani? Yani Şartlar yerine gelse hadi bir yere kadar. Zaruretti falan filan. Ama zaruret e, miktarınca sınırlıdır. Senin hicret etme imkanın varsa zaruretten bahsedilemez. Hicret imkanı olmayan kimse için zaruretten bahsedilir. Hicret imkanı olmayan ve tek başına e, bir daha ehlinin arasında yaşamak zorunda kalan imkanı yok. Maddi manevi hiçbir e, hicret etme imkanı yok. Böyle bir adam, tamam, cuma namazını hadi onların arkasında eğer şartlar yerine geliyorsa kılsın. Şartlar yerine gelmiyorsa gitsin öyle namazını kılsın. Cuma namazını ikame edemediği için de Allah'tan af Biz yine bunun caiz olduğunu söylemiyoruz. Bakın zaruret hali. Biz mesela kimlik kullanıyoruz, para kullanıyoruz. Neden? Mecbur kaldığımız için. Çünkü biz bunu kullanmadığımızda hevayici asliye dediğimiz zaruretı Hamseden olan konular ya zarara uğruyor ya helake uğruyor. Para kullanmazsan zarara uğrarsın. Helake de gidebilir bu. Kimlik kullanmazsan bu da helake gider. Yani zaruret ve hacet ikisinin arasında gidip geliyor. Bunun dışına çıkmıyor yani. Bu da Allah Azze ve Celle'nin tanıdığı ruhsatlardan. Biz bu konularda Rabbimizden af diliyoruz. Ama bundan kurtulma imkanımız olduğu anda Bundan kurtulmamız lazım. Yani Allah'ın zaruret ve hacet anlarında verdiği imtiyazı, tanıdığı ruhsatı o zaruretlerin sınırında kullanmak lazım. Yani suyu bulduğumuz zaman bizim abdestimizin bozulduğunu bilmemiz lazım. Seferden döndüğümüz zaman artık namazı kısaltmak yok. Bunu bilmemiz lazım. Zaruri sebeplerle bazı haramları işlemek zorunda kaldığımızda o zaruretin kalktığı anda bundan kurtulmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Bu noktanın iyi bilinmesi lazım. Yani nasılsa kimlik kullanıyoruz, patlı balık yan gider böyle bir şey yok yani. Bu şeytanın bir hilesi. Domuz eti yesinler madem bunu diyenler. Nasıl Allah zaruret halinde hususat veriyor. Yiyin domuz eti yiyin yani leş yesinler. Allah'ın diniyle böyle oyun oynamaya kalkan kimseler ancak münafıklardır. Bu kardeşlere de, bu soru soran kardeşlere de böyle hevalarıyla Allah'ın dinini tahrif etmeye çalışan, kendi aleyhlerine, kendi altlarını oyan aslında bu kadar ahmak olan bu insanları muhatap almamalarını, din konusunda kesinlikle tartışmamalarını hakkı öğreniyorlarsa, öğrendilerse ona bağlanıp Allah'tan yardım isteyerek, onun üstüne sebat ederek amel etmeye çalışmaları lazım. Yoksa bu nifat ehli kimselere laf yetişmez. Yani meşhur bir misal vardır. Lokman Aleyhisselam'a ve Nasrettin Hoca'ya nispet edilir. Esası Lokman Aleyhisselam'a e, atfedilir. Nasrettin Hoca fıkrası haline getirmişlerdir. Hani meşhur bir mesel bu. Hoca işte eşeğiyle gidecek. Yanında oğlu var. Eşeğe kendin binsin, oğlum binsin? İlk önce ikisi binmişler. Gidiyorlar yolda. Diyorlar ki insanlar şuna bak işte... Hayvana hiç acımıyorlar diyor. İkisi birden binmişler hayvana. Bu sefer ikisi de inmiş, yürüyorlar. Ya bunlar ne kadar ahmakmış. Hayvan boş gidiyor, ikisi de yürüyor diyorlar. Bu sefer hoca kendi biniyor, çocuğu götürüyor. Diyor ki hiç Allah'tan korkmuyorsun, utanmıyor mu? Kendi binmişsin, küçük çocuğu yürütüyorsun diyor. Bu sefer iniyor, çocuğu bindiriyor, götürüyor. Şuna bak diyor, bunların hiç bu gençlerin saygısı kalmamış. Kocaman adam yürüyor da çocuk kendi binmiş gidiyor diyorlar. Yani ne yapsan bahane arayan insanlara sen çözüm bulamaz. Nifakla yaklaşan insanlara çözüm bulamazsın. Yani eğer kişi samimi ise lehine ve aleyhine olacak durumları Allah'ın takdir ettiği ölçüde, Resul'ün belirlediği sınırlar ölçüsünde kullanır. Haramdan sakınmak lazım. Hele suret gibi. He, burada e, neydi konumuz? Getirilen delili, bir daha da delili, bir delili getirdiği zaman kendi lehlerine imiş gibi görünse de aslında onda kendi aleyhine bir delil vardır. Şimdi bunları neden örnek verdik? Tamam. Madem öyle, kardeşim kimlik veya para. Bunlar haram. Yani suret içerdiği zaman haram. Haram. Sen ne kullanmayacaksın, ben ne kullanmayacağım. Herkes bunu kabul etsin ve e, kaldıralım bunu. Öyle değil mi? Ama Allah Azze ve Celle'nin ruhsat tanıdığı yerleri insanlardan iptal edip, ruhsat tanımadığı yerlerde suret kullanmaya gelince bu ne periz, bu ne lana turşusu. Yani şu itirazı yapan, bize yapan insan, kendisi suretlerden kaçınan, yani zaruret olmayan yerlerde de suretten kaçınan birisi olsa bir yerde hak verirsin. Yani bu meseleyi anlayamamış dersin. Samimi ama anlayamamış dersin. Burada samimiyet yok. Kendisi zaruret olmayan konularda sureti kullanıyor. Hiçbir ihtiyacı yok. Yani şer'i veya dini dini olarak veya Mali olarak veya bedeni olarak, sıhhi olarak hangi konuda olursa olsun zarar uğrayacağı hiçbir konu olmaksız. Mesela rastgele fotoğraf çekiyor, albümde saklıyor, çocuğunun hatıra için resmini saklıyor veya davet için kullanıyor falan filan. Yani dini veya e, mali konularda ihtiyacı veya zarureti olmayan konularda bu adam suret kullanıyor. Sonra da senin zaruret anlarına kullandığın şeyi bahane ediyor değil mi? Bu adam samimiyetsiz, münafık bir adamdır. Bunlardan kendisi kaçınan birisi olsa da bir şüphe olarak bunu atsa deriz ki bak Allah azze ve celle kendini helak etme. Allah azze ve celle burada ruhsat vermişten ruhsat verdi şuralar şuralar var. Mesela delil de getirilir buna. Delil nedir denilirse kalpimet radyalan zamanda e, bulgular var. İbn-i Sakir'in tarihinde rivayet var. Yavurların parası, onların paralarında suret var. Var. Bunu kullanmışlardır. Ama e, ihtiyari olan alanlarda suretten kaçınmışlardır. Bunlar farklı şeyler. Yeter ki insan samimi olsun. Samimi olsun açıklayalım ama kendisi böyle e, hevai işlerde suretleri veya başka haramları irtikam etip de e, bunları getiriyorsa bu adam muhatap alınacak bir adam değil, alakanın kesileceği bir adamdır. Kardeşlerim bunu bilmesi lazım. Yani sen buna laf yetiştiremezsin. Nasrettin hocanın veya Lokman Aleyhisselam'ın, neyse artık sahibi kimse kıssanın, onun durumuna düşersin. Yani eşe binme meselesindeki durumuna düşersin. Ne yapsan cevap yetiştiremezsin. Evet, bu konuyla ilgili olarak ayetin devamda 3 üçüncü ayette. Zina eden kimsenin evlenmesi bölümü var. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından, Başkasıyla evlenemez. Zira zina eden, kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Abdullah bin Amr bin el-As Mekke'den Medine'ye esir taşıyan Merset adında biri vardı. Mekke'de Anak adında Merset'in dostu olan fahişe bir kadında bulunuyordu. Merset, Mekke esirlerinden birine kendisini Mekke'ye taşıyacağına dair söz vermişti. Merset şöyle anlatır. Geldim ve nihayet ay aydınlığı bir gecede Mekke duvarlarından birisinin gölgesine eriştim. Anaak geldi ve duvarın dibinde gölgenin siyahlığını gördü. Yanıma gelince beni tanıdı ve merset misin diye sordu. Ben evet ben mersedim dedim. Merhaba hoş geldin gel bu gece bizim yanımızda yat dedi. Ben ey anaak Allah zinayı haram kıldı dedim. Ey çadırlar halkı bu adam esirlerinizi taşıyor diyerek bağırmaya başladı. İspiyon etti bu sefer yani. Peşime 8 kişi düştü. Ben Handeme Dağı'na kaçıp bir mağaraya ulaştım ve oraya girdim. Peşime düşenler geldiler ve başımın üstünde dikilip bevlettiler. Sidikler başıma geldi. Ancak allah Teala beni onlara göstermedi. Sonra döndüler. Ben de arkadaşıma döndüm ve onu yüklendim. Ağır bir adamdı. Nihayet sözleştiğimiz yere ulaşınca bağlarını çözdüm. Ben onu taşırken bana yardım ediyordu.'' Onu Medine'ye getirdim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e varıp iki kere, E Allah'ın Resulü, ana akı nikahlayayım mı diye sordum. Yani fahişe bir kadın, nikahlayayım mı diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su bana hiçbir cevap vermedi. Nihayet Nur 3. ayetin azı olunca, yani zina eden ancak zinadenle evlenir ilahi Ayetin azı oldu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey merset, zina eden erkek zina eden veya müşrike olan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadınla da zina eden veya müşrik olan bir erkekten başkası evlenemez, onunla evlenme buyurdu. Bunu Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve başkaları Hasan İslat'ta rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr radiyalanmadan diğer rivayet. Müslümanlardan biri kendisine ummu mehsul denilen zina etmiş bir kadınla evlenmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden izin istedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona bu ayeti okudu diye geliyor. Bu da Ahmet, Nesai, Taberi. Hakim Beyhaki İbn-i Nebi'at-i Minat rivayeti. Ebu Hürre Radyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zina edip de sopa cezası uygulanmış bir kimse, yani bekarken zina etmiş ve sopa cezası uygulanmış bir kimse, ancak kendisi gibi birisiyle nikahlanabilir. Bunu Ebu Davud Ahmet hakim rivayet ettiler. İbn-i Abbas Radyalan'ta kıble ahalisinden zina eden bir adam, ancak kendisi gibi kıble ahalisinden olan zinakar bir kadınla veya kıble ahalisinden olmayan müşrik bir kadınla zina eder. Kıble ahalisinden zina eden bir kadın da ancak kendisi gibi kıble ahalisinden olan zinakar bir adamla veya kıble ahalisinden olmayan müşrik bir adamla zina eder. Zinada müminlere haram kılmıştır. Böyle açıklıyor ayet. Yine İbn Abbas Radyalama dedi ki bu ayette nikah ile kastedilen cinsel ilişkidir. Yani haber ayetidir diyor açıkçası İbn-i Abbas ama Kişi helali olmayan biriyle ilişkiye girdiği zaman bunu ancak zani veya müşrik biri olarak yapar demiştir. Tabi bu açıklama tercih edilmez. Yani bunun haber manasında değil, hüküm içerdiğini biz az önce geçen Allah Resulü'nün gelen merfaatistlerden anlıyoruz. Şimdi bir mesele var. Adam zina etmiş geçmişte veya kadın zina etmiş. Sonra ne olacak? Yani bu adam tevbe ettiyse acaba e, zina etmemiş birisiyle evlenemez mi? O mesele gelecek şimdi. Dördüncü ayet. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitlerini asla kabul etmeyin. Bakın zina iftirasında bulunan iftirası ortaya çıktığı zaman buna seksen sopa vuruluyor. De bir daha onların şahidini kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar diyor. Dördüncü ayet. İbn-i Abbas radiyalanına el-muhsanat kelimesiyle kastedilen hür kadınlardır demiştir. Asım bin Adil radiyalan'ten bu ayet nazir olduğu zaman dedim ki... Ey Allah'ın Resulü kişi dört şahit getirene kadar adam çoktan çıkıp gitmiş olur. Birkaç gün geçmişti ki bir de ne göreyim. Amcamın oğlu yanında hanımı ve bir oğluyla beraber geldi. Kadın bu çocuk senden diyor. Amcamın oğlu da benden değildir diyordu. Bundan sonra li'am yani lanetleşme ayeti indi. Bu konuda ilk kelam eden ben oldum. İlk müptela de ben oldum. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu hükmüne dil uzatmış bir yerde. Yani itiraz var yani dört şahit getirene kadar adam çoktan çıkar gider diyor. Bir akrabasının başına gelerek iptela ediliyor. O da itiraf ediyor bunu. Yani buna ben hani ilk itiraz ettim. İlk müptelailerinde ben oldum diyor. Bunu İbn-i rivayet etmiştir. Bukhar ve Müslim'de benzer rivayet vardır. Ayşe radıyallarından Allah Teala benim suçsuzluğuma dair ayet indirdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinden onları çağırtıp hatlerini vurdurdu. Ayşe radıyallarına böyle bir iftira atılmıştı biliyorsunuz. Onlara ceza olarak sopa vuruldu. İki erkek ve bir kadının hac cezası olarak sopalanmasını emrettiği. Bunlardan Mistah bin Isahatı, Hassan bin Sabit ve Hamne bin Caş idi. Bu üçüydü. Şimdi bakın, burada başka bir mesele daha çıkıyor. Sünnet inkarcılığının ortaya attığı başka bir mesele daha var. Ne meselesi bu? Zina iftirası bulunan kimsenin, iftirasına bulunan kimsenin şahitliğini kabul etmeyin diyor değil mi ayet? Şimdi, Mistah bin Usase hadis rivayet etse, Hasan bin Sabit ve Ehamne bin Ticaj hadis rivayet etse bundan rivayetini nasıl kabul ediyorsunuz diye itiraz edenler olmuştur sünnet inkarcılarından. Şimdi onların yani böyle bu ayeti deli getirmez yine kendi aleyhlerine bir delil de. Nasıl kendi aleyhlerine? Başka açıklama da gelecek inşallah. Bir kere siz Hasan bin Sabit'in Zina iftirasında bulunduğunu nereden biliyorsunuz? Yani Kur'an'da geçmiyor. Veya diğerlerinin. Nereden biliyorsunuz yani? Hadis getireceksin. Yani rivayette geçiyor diyeceksin. Kardeşim yani nereden çıkardın? Yani madem rivayetlere güvenilmez. Sen nereden çıkarıyorsun bu sahabelerin böyle olduğunu? İftiradenin o olduğunu değil mi? Bu bir açısı. Diğer açısı gelecek şimdi. 5. ayette ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar ıslah edenler müstesnadır. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Şimdi 3 ve 4. ayetlerde ne geldi? 1. hüküm 3. ayetteki 1. hüküm zina eden bir kimse ancak zina edenle evlenebilir. Erkek ve kadın. Burada ne geldi? Zina arasında bulunan kimsenin bir daha şahitliğini kabul etmeyin. Şimdi iki hükümün akabinde istisna geliyor. İstisna öncekileri kapsayıcı şekildedir. Ancak illa, İllellezine tabu min ba'di zalik ve aslahu. Bundan sonra tevbe edip ıslah edenler, düzeltenler, yani halini düzeltenler. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle diyor. Allah Teala bu ayetle zina iftirasında bulunanlar hakkında istisnada bulunmuştur. Bundan dolayı tevbe edip ıslah edenlerin Allah'ın kitabına göre şahitlikleri geçerli olur. Yani ayet bunu açıkça ifade ediyor zaten. Said bin el 3 kişi Mughira bin Şube zina zinayetine dair şahitlik ettiler. Dördüncü kişi olarak Ziyad, bu şahitliğe yanaşmayınca Ömer radiyallarının şahitlikte bulunan 3 kişi cezalandırdı. Bunlardan birisi Ebu Bekre, Nufay bin Haris radiyallarının. Sonra onlara tevbe edin ki bundan sonra şahitliğinizi kabul edeyim deyince, yani tevbe etti takdirde şahitliği kabul edilecek. İki kişi tevbe etti. Ancak şahitlerden biri olan Ebu Bekr Radyallahu'ndan tevbe etmedi. Tevbeyi kabul etmeyince de şahitliği geçerli sayılmadı. Ebu Bekr Radyolan Ziyad ile anne, annesi bir kardeşiydi. Ziyad bu şekilde şahitlikten uzak durunca Ebubekr Bekrar Radyolan onunla konuşmayacağına dair yemin etti. Önce kadar da onunla konuşmadı. Şimdi Ebubekr Bekrar Radyolan Mughira bin Şube'nin zina ettiğinden o kadar emin ki, yani kendi gözleriyle görüyor. Fakat dördüncü şahit yan çiziyor. Yani korkuyor, geri çekiliyor veya ifadesinde bir tutarsızlık oluyor. Ebu Bekir'e Radyalan durumdan emin. Neden tevbe edeceğim diyor. Yani adam şahitlikten kaçındı sadece. Yoksa bu kadar kişi şahit oldu. Fakat o şahitlikten kaçındı. E bu sebeple burada böyle bir mesele geçiyor. Bizim için ilgili kısım Ömer Radyalan'ın şu sözü. Yani sahabenin anlayışını esas almak dedik ya. Bu 5. ayet. Önceki yani 3 ve 4. ayette geçen hepsini kapsayıcıdır. Bu yüzden Ömer Radyalan diyor ki tevbe din ki Bundan sonra şahitliğinizi kabul edeyim diyor. Yani normalde ayetler ne diyor? Şahitliğini kabul etmeyin. Burada kabul etmiyor. Yani mesela 4. ayete göre namuslu birisine iftira edenin şahitliği kabul etmeyin diyor bir daha Allah Azze ve Celle. Burada Ömer radıyallahu anh bunu genel bir şey olarak yani şahit tebe ederse ıslah ederse o zaman artık şahitliği kabul edilebilir. Yani uygulama olarak da sahabe nezdinde bu vakidir. Şayet tevbe etse kabul edilecek. Yani onun şahitliği artık kabul edilecek. Ebu Bekir'e durumu böyle. Evet. Yine farklı bir durum var. Onu bir sonraki derse bırakalım. Altıncı ayette. Bu sefer eşlerin birbirine zina iftirasına bulunması durumu var. Altıncı ayet ve devamında... O konu gelecek inşallah. Subhanakallahüm ve bihamdik ve eshedu en ilahillen tevhidkeleri kelek ve estafruke ve tu bilek.